İmanı olan kimseye Müslüman denir. İman her şeyi bir olan Allah'ın yarattığına inanmak ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun peygamberi olduğuna inanmak ve ahkamı İslamiyeya uymak lazım olduğuna inanmaktır. Şimdi sadete kavuşmak için İslamiyeti öğrenmekten başka çare yoktur. İslamiyet kalb ile inanılacak iman bilgileri ve beden ile yapılacak ahkâm-ı İslamiye bilgileridir. İman ve İslam ilimleri ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenilir. Câhillerin sapıkların bozuk kitaplarından öğrenilmez. Hicri bin senesinden evvel İslam memleketlerinde çok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 Aklın varsa eğer, İslamiyete bağlan. İslamiyetin aslı, hadistir ve Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ümmetim arasında fesat yayıldığı zaman, sünnetime yapışana yüz şehit sevabı vardır. Uydurma tefsirler, ve dinsizlerin yazdıkları bozuk din kitapları çoğaldı. Müslümanlar aldatıldığı zaman, ehli sünnet alimlerinin yazdıkları, hakiki din kitaplarına tabi olanlara yüz şehit sevabı verilecektir. Dört mezhepten, herhangi birisinin alimlerine ehli sünnet alimi denir. Ehli sünnet alimlerinin reisi İmam-ı azam. Ebu Hanifedir. Bu alimler Eshab-ı Kiram'dan öğrendiklerini yazmışlar. Eshab-ı Kiram da bunlara Resulullah'tan işittiklerini söylemişlerdir.